Kami kardeşime da alındı, bana da alındı, sen kardaşıma da aldılar annem almış, babam 5 aldı. dene koç koca, tına alalım herkes koçunu diyor, Hazırlandık. Babam dedi ki diyor, herkes kurbanını keserse çok ebdat olur, çok günahkarım yarabbi kendimi öldürmek, nefsimi takdetmek bizim dinimizde haram, Yendi yerime bu kurbanı kesiyorum, kabul et yarabbi. Diyin düşünün. Neyesin diyor babam diyor, hep borçlarımızı get getirmeye, ağabeyin azlığı lülük var şöyle, kesik var, oraya kan aksın diyor, kazdı herkes diyor, ağabeyim de kazdı, o oraya din diyor, daha mektep talep etti diyor, mektepte okur, hukukta ne de okuyor diyor, o da geldi diyor, kurban kesecek, onun borçu kendi eliyle geldi geldi geldi, gönlüne yattı, eskiha ne alıyor, şöyle diyor. <gülüyor> Daha hayata da ne inşaat bitmedi diye biliyorum. Yani bunlar yatıyor olsun, belki söylemez kimse size. Çok duydum olsa tekrar olsun yani. Yani uzaktan işmiştin. Bu bozu kurban etti diyor. Başta bozda gibi itasızlık yapmıyordu. Ayaklarını canının her tarafına çabası yoktu. Babam dinledi diyor diyor. Oğlumun sırrını Allah şanı söyleme. <gülüyor> Bu çocukla ben başka hal görüyorum diyorsun. Musa'nın söylemesi. Oh. Biz alana mantırasında geliyoruz çünkü şeyden Cihan'ın <gülüyor> bümürlüğüden ve evvelde çok ilerik gittiğimiz için bilirim. oraları görüşürüm. Emreditte Mahmut Efendi bu işe vardı. Halil Efendi efemizin dersinin ederdi. bunun kardeşi Mahmut Efendi iyi bu caide, <gülüyor> caşetli. Kızım dağda oturuyor diyor, namazdan çıkınca Sami Bey benim yanıma geldi. Dedi ki diyor, efendim, Hamid Efendi, kendi kitaplarımdan bir osant geldi bana. Ben yani osandım. Hukukta ne de okuyor okuyor, kafam doldu. bu şart dedi bana bir kitap ver Allah da, ben o kitabı biraz mutala edeyim. Ben dedim ki diyor, Sami Efendi kardeşim, bizim e, kitaplarımız kuş dili. Herkes anlayamaz. Gelin diyor. Ha bir de ben kuş diline çalışayım. Gelin diyor. Peki. Gelin diyor. Ve kitabı verdi. Züttetül Hakayık tercüme tercümesi Hayetüttekayık kitabını. Bizde de var aynı kitap. O kitabı aldı. aldı Aldı diyor. Benden diyor. Bir hafta sonra kitabı verdi. Var. Ne kadar düzenliyor? dilinizi anladım. Yani buş dili olan kitabınızı anladım. Bir müşit tamile intisabetmeyeince bu tulmanın karesi yok olduğunu gördüm. Bir müşit olurmuş ona intisabet edilirmiş. Allah Var mı Allah. böyle bir müşit Allah'ını dinin evet. Muhammed'in emirinden doğru söyle, bir müşit biliyor mu böyle? Vallaha İslam efendi, bilmiyorum kardeşim. Öyleyse, sen bulur da bana haber vermezsen, huzur-i ilahiyyede iki elim yakamda kalsın. Ben bulur da sana demezsem, senin ellerin benim yakamda kalsın. İşte ayrıldık, yürür de diyor. İstanbul'a gider diyor, Efendimizin kendi dizine geçiyorum şimdi. İstanbul'a gitmiş, zabıt olmuşlar orada ve askerliğinin zamanı da, Şöyle geçince, haneli teknesinde iki sene mütemadiyen yirmi bir üzüm deresi yiye yiye, kaç erbaim çıkararak o tekneye durdun diyor efendim böyle. Yirmi bir üzüm deresi yerdim diyor. Böyle kırk günü beklerdim. Ve sahiplerimiz çalışırdı diyor. Kalbimiz, buğumuz, sırrımız, kafamız, ehvamız çalışırdı. Ve dışarıya çıktık pozisyonu verirdi. Mermi başımızda ne olan kutlu cami olmamış diyor. Yani bizi tutan bir müslim cami diyor. Ben diyor 40'unun başında dineliyordum diyor efendi diyorları babama haber mi diyor? O da dinledikten bir hoca indirdiler tırabaydan iki olunda iki zat diyor. Yani, yani benim yanıma gelince gönderin demiş günlerde tam anlamıyla çap nerede miydi? Aleyküm, sami evladımız diyor. Efendim de bir kaynağı su bir dırnağıma geçti, öyle diyor. Geçtiler, gittiler diyor, o iki koca geriye bakıyor. Üstad, Hacı Eskad-ı Erbil'i, sesi Rahul Aziz Efendimiz'miş. Geliyor mu o zabit? Geliyor mu o zabit? İhvanımın arasında benim yerimi ihras edecek, postuma oturacak kimse yok. Geliyor o zabit? Diyormuş onu babamdan duydum geldi, demiyor tamir. Yani demiyor mektubattan belli oluyor. Geliyor, geliyor, tramvaya bindi mi bindi gerisinde geliyor. Yendiği yerde indi mi diyor, indi efendim. Geliyor, illalarmış. Arkadaşlara dergaha girmişler. Sen halvet haneme giriyorsun, Sami evladımızı getir. Minitme tabyasını değer diyor, anadınız olsun diyor. İki senedeki almadığımı bu iki deridede da bahçette kutlayacağım bunu. Bildim ki diyor, hep ulusahat daje azatları. Bildim ki sizce kutuya başka bir manadır ya o da bayıldım esdamiyet. Ne kesnete ilmiyle olur ne kesnete ameliyle. Ne çok amel etmeyeyle ne çok ailim olmayla. Bu birisiyle ilayi yedin. Allah'ın o meyhibeyi el elhamdülillahi alel iman elhamdülillahi alel islam elhamdülillahi alel tevfik Rabbımızın tevfiki yetişti mi? Böyle der insan bir anda Ondan sonra Yani iki dardığı kadar tekmili sülük ediyorlar Kederim üç günde yetmişler Kayseri Müftisi Hati Hüseyin Asakar İki saatte yapmışlar tekmili sülükünü Bizim ihvanlardan üç günde, bir haftadan bütün de devredip ve teslim ettiğimiz arkadaş oldu. Yani bir haftada temiz yedik için çift kazandığından, eskiden kalbim ruhu vardı, ruhun ruhum, ruhu vardı, sırrın, hatanın, ehvanın şimdi görülmez diyor kitaplar. Nereye görülmüyorlar? Şüpheli tam yedir Bizim mihmanların bağına oluyor görünüyor. Çünkü fıh halarıdiği için Bankayla alaka yok. Hayızla alaka yok. Kimse beyan etse cevapsız götürürler. Yani kör sana Allah dinliyor. Allahımız öyle zikri rızasını kazanan zümrayı ebrar'a ilhak eder. Hemen Devam ediyoruz. diyoruz? Kendinden anı oluyor. da bazı arkadaşlar var. Hazreti'den nakşeye ekmek, nakşe'den elverdiye ekmek, geçtiye geçmek, bülşane halveti celvetiye geçmek günah zannediyorlar. Değil. Başında kâmil zant yok. Doktorun dediği leçeteyi tamam yapıyor, ilacı kullanıyor pehrizini yemiyor, hastalığı yine geçmiyorsa öteki doktora geçmeden hiçbir mesuliyet ve suç olmadığı gibi geçilebilir Hiçbir şey yok. Efendi Hazretler'in derhal bu yapıyor, Hacı Esan Efendimiz'e geçiyor. Babam hep seneden ırklarında çalışıyor. Şih'i de sağdı Hacı Mehmet Efendi'ydi. Çok arslıydı. Onu tam bırakıyor Hacı Esan Efendimiz'e geçiverdi. Bunlarından bir şey olmaz böyle. Tereddütle yaşama iyi olmaz. Doktoru Kamil, yani filan doktoru, Diblaması ne yokmuş, şey, ilhameriyet dediğindir. Ya, aman gel oğlum, dairen yok, bir şeyin yok. yine Diblamayız da onun neresi yarılacak, neresinde ne ilaç kullanılacak. Onu ancak onun Kamil doktoru bilir. Her insana teslim olunca, her, her mürşide dil vermek ki yolunu sarpa uğradır. Mürşidi Kamil olmaya gitti ki Rumanmış müshidi kamil olanın aynet yolu Hasanmış diyorum niyaz baba dinliyorum sen onunmışın müshidi kamilden Allah bizleri ayırmasın Ay inşallah ya. yaşadım tekke'de hizmet ederdim diyor hizmet ettiğini gören insan efendimiz mutlu yata geçsin burada bir değerli Mehmet vardı sizin burada her anda, takriben takip ediyordum iki defa gelmiştim fakir çocuktum gençtim ilk geldim yine gelmiştim. 41'de, o zaman konuşuyorduk ihvanlarla burada. Hazretimiz onlara haber gönderdi. Bizim bu makamı ihrazımızdan mana buldu. Sami hizmetçiydi orada, o laif değildi dedi. Allah onun başına kusibet vererek şükriyete uğradı. Bizden selam söyle, kusibet etsin, tevbe etsin. Benim terbime isabet eden hakkım ala olsun dedi. Yani ala olsun, o dedi. Onun da sarayın kendinde, alt kendi de bozat geldi. Başıdır açık, aya yanın ayakmıştı parçalanmış bir efendi. Selamlarım dedi. Adan seni gönderdiler değer mi dedi? Sami efendi tasarı bu maşallah dedi. Sana dedi ki dedi, Mehmet dedi, dedi, uslesin, uslesin, tevbe etsin. Ben hakkımı helal edeyim dedi. Değer mi dedi? Efendi Hazretleri bize rüya olmasın diye kendi vazifesini görüyormuş oradan. Kendi yani ordunun vazifeyi görüyormuş. Biz Konya'yı elimizde menakıb olarak aldıklar. Bir buçuk iki saat konuşmaya Konya'dan bize olmuş diye eskiden beri. Halen şimdi ilşad olmam için bu gelirim. Kanaatınız olsun. Biz ilşad istmeye değil, ilşad olayım. Çok harfim benim de onlar gibi yumuşasın diye gelmiyorsan dizime gözüme dursun Allah'ın yanına. Bunun için bize himmet edin, dua edin Allah'ın zahı olsun. Mahrum göndermen şu mevdanat yiyacılar bize. Mahrum göndermen Allah cümlemizden, cümlemizden razı olsun. Gittik bir aşağıda şahada evin oraya gittik. Ekmek yiyorduk, bir buçuk saat sürdü. Ekmek yeme sohbet ediyorduk çocuksun. Hazretimiz da buyurdu ki, Hülmet muhtemeldir, feyiz çok geliyor, kısaca değil mi? Aman bozucu şey yap, bir şey olursa deriz orada Adana'da. O bir adamın evi, yani camilerden itiyor aşağıda, Aziziyet Camisi'nin doğru istikametinden girince Mevlana'nın caddasından aşağıda, bahçeların içinde bir ev, orada yedirken hırpadan durduk burnumuzdan, solup geliyor, hiç almaya imkan yok, nefesim kesildi. Ben baktım canım çıkıyor, şahadet okumuyor, Efendimiz'in dediği artırıma geldi. Yani bütün ikvan, vakti serilmeye başladı sağa sola. Halihu arzu semaya diyeceğim, gelmiyor boğazıma halihu arzu semaya, zor bir çıkarak okudum, birisine Kur'an okuttum. Arkadaşım birisi dedi ki, orada arkadaşım biri, selam olmasa söylemeyecektim. Vallahi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, Haciz Hamifendi Hazretleri geldi. Cemaatle selam dedim böyle dedi. Yani Konya'da bu halleri biz gördük. Bazı geldiğimiz zaman da diyor ki, Mevlana demiş ki, Konya'dan çok fena bir olmasa ben buraya gelmezdim demişti. Aralar Konya'yı. Konya'yı aralar Allah'a emanetler. Örken Kayseriler bütün vaazlarla beraber oturuyorduk. Bağızlarla üstünün yanındaydık. Biri de çıkarmışlar, nisan zannetmişler. Böyle konuştular. Misafirlerimiz tabi. Oraya oturmuştu, bağızlar da geldi. Konya'ya dua edelim. Allah onlar bize kuvvetli iman nasıl geçindirirler. Nereye gidiyoruz? Geçenki olan bu vakamız göz köşe yedi iklim ve ikiler oldu. Tek bizim köylerden yani zarar gören, beşer bin gören arkadaşlardan üzüntü çeken varsa para toplayalım, verelim, Allah razı olsun. yani Bizim göçümüzde yaşayır bu memleket. Allah razı olsun, Allah mücahededen bize ayırmasın. Aa, yani. Yani. Allah mücahededen Allah, şerken öldürmesin bir dolarak canımız Allah yolunda buradan gitti. Yani. Çok şükür. Elhamdülillah. Sizlere evet. kardeş olduğumuzla İftihar ediyoruz, elhamdülillah. Orda o Mehmet kinayı yapamadı, neyse geçti. <gülüyor> efendi hafretleri, bir gün Kide müftesi, Hacı Hüseyin efendi, Kide müftesi, mektup yazmışlar. Mektupları, Hacı Sami efendi hasretleri okur, terhalife <gülüyor> olduğu için meclise bakar, bu okullanmış mektubu, yani ismiyle söyleyeyim, Kayseri'den Ali Bersada Mustafa Efendi, ben de olmayı isterdim, efendi bir yere geldi diyor, hırk hırk düğmeye başladı, boğazı hırk hırk diyor, efendi azıcıkları okuyamadım efendim, bize verin lütfen diyor, müstazı azam kendi okumaya başladı, dedi ki diyor, mektup, müstazı azam, Hadi esad Erbil'e bu lise sıra var. Neyse yazmışlar. Efendim bu sabah murakabamda bir erkan geldi. Devlet erkanına benziyor. Beni yani götürdüler. Ben postunda mıyım? imzanı atan mı, yerini muhafaza edebilir mi? Yendim diyorum, birisi şahidi benim. Kabul etmezseniz, Cide Müftisi gavis ağzam oldu. Gelecesi Gavis-i Azam Bakanında. Onu getirelim de o imzasını attım. Demişsiniz, beni götürenler sizin için getirmiş. Huzuru Resulullah'a bana Resulullah döndü. Dedi ki, Hacı Hüseyin, Hacı Sami Bey'in Hacı Esad-i Hazretlerinin makamına geçmesine şahit olabilir ve imzan atabilir misin? Ya Resulallah istersen gövdemi basayım, layıktır dedim. Mürade benim elimde değildir, böyle dedim. Bunda bunda şüphe girilecek, mürekabama başka bir karışıklık. Bir hal var mı yok mu bana malumat verin. Evet evet aynı vaka oldu derici. <gülüyor> aynı vaka oldu imzasının birinde biz attık. Efe, Efendim hasretler hacaletinden utandığından hiç yoksa <gülüyor> ağlamıyor başladı. Sen layık değil mi yarabbim diyor <gülüyor> Biz bunun gibi bir sultanın evladı olalım da, olalım da deyvatını bilip rahutasına cevap, bu olmaz efendim. Şimdi dersini aldım, rahutayı da yapıyorum böyle. Diyorlar ki, sen gibi güne mi oturacaksın rahutada, sen onun yanına mı soruyorlar, çok suallar. Hacı Hasan Efendimiz'e hiç hal ettim. O, bu cihanlar şarttan doğmuş güneş gibi, pencerem ona açı olsun. Yani penceren ona açık olsun, o gelecek feyiz gelir, biizlillah. Çünkü güneş bütün dünyayı azayıp değil mi, senin murakaba dersine yetiştiren kadar feyizini verir. O zaman oldu mu, rahıta da bir gayet hal olur. Yani bunun müsbet gayetidir, yaşadığımızı söylemezsek pek münakeyat olur. Gayet hali, <gülüyor> rahıta da kendini gayet bir iplik gibi, kayıp olmuş gibi. Yani genel hak diyen mahsurum hal gibi bir hal olur. insanda. yani Ravtada. Bazı kardeşlerimizde olur. Yani olanlar varsa. Bu zaman o üçliği tamıyla görmek münâftır olur insan dilinde. Şeyh Naşibendîlerimizin büyüklerinden bazı bir şerhde görmüşler bunun şahsına yerliğine demiş ki ben sizi Allah'a kavuşturmak istiyorum da siz giden halen bana mı dönersiniz? Bizden Allah'a geçmek caiz de Allah'tan bize dönmek büyük bir hangar olursun diyor. Gayip halini takip et diyor. Nereye geliyorsa oraya git. Gel. Gayip haline boynumu tükersin, kalsın, böyle kalbini bir tekme misali açar, o ceryan eden Fiyuzat-ı Muhammed Aleyhisselam ve Mütesel silen, piran, zaba uvuyarak müştazın kalbine onun kalbinden de benim kalbime bir yarabbi dersin ver müşidimi dersen gülahkar olursun ver yarabbi dersin parladım şimdi o zaman kalbine göküstüğünü hissedersin bak böyle hissi olarak size haber veriyorum müspet olarak şu kazıta gemiklerin böyle geliştirmeye başlar böyle şişer bazı ikvan, efendiden sonra dinledim, Kalavda Ahmed efendi, benim yanında yeşil ısrarla, efendim, parmaklarım minare gibi kalınlaşıyor, diyor. Minare gibi. Bu biz çok gördük çünkü ikvanımız haber verir, biz dinlemek. Böyle genişleme olur. Çünkü insan alemi ekberdir efendim. Alemi olmaktan yaşamak. yaşamaz, çünkü bütün mevcudan insanın içine gerç olur, böyle, o süveydayı onun içerisinde. Ayak yukarıya kaldırmış insanı, atalım da aşağıda, şu camilerin ortasında da ayna gidiyor. <gülüyor> Bu ayna gibi olan hat, yani parladığı zaman yedinci kat semalar, aşağı zaman gösteriyor, yedinci kat yine kadar gösteriyor. Allah kalbimizi temiz etsin inşallah. <gülüyor> Hocam senin geldiğine benzemenin için ne yapmak lazım? Üstadından burada, Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, Mustafa Efendi, Fahil Efendi, kimden ders aldı olsa ararım, üç ay, üç ayda bir, üç ayda bir, ayda bir, emir ya. Yani sen sıkıntı etmemişsin, üç ayda bir varacaksın, 500 laf sahi celal vermişmiş, diyeceksin ki efendim o doyuyor, ondan doyamıyorum. Çünkü bir 500 laf sahi celal bir odun gibi tencereyi kaynattı. Yanına beş yüz dağlı, geleceksin? iki odun yanırsa ısınır. Biraz daha var alıştığımı bin daha alacaksın. Dört odun bir araya geldin mı, kalbin ısınır iyice. ısınır. Ondan sonra Hazretimiz geldi buyurlar. Kadahatımız olsun. Ben askerken dedi. Vele senin altında beş bin lasayı okumadan yaptığım vaatı değil. değil dedi. Ben size Ebu Bekir kitanının dediğini demiyorum dedi. Yani iki nefesimizin biri Allah olmayan müridim olmasın demişti dedi. Ben demiyorum ihvanıma dedi. Hiç daha mı aldığımız ya. olsun yapın O dedim. Anaslım yapın. Kayseri'ye geçen mektup geliyorum. Kanaatınız olsun. Diyor ki efendi Hazretleri, liste halinde. Şu 17 kişi ders aldılar. Derslerini okumuyorlar. Dert edelim mi okurlar mı diyor. <gülüyor> Şaka alır dersleri, dersleri... Yalan söyledim ama verdim işte. Verdim işte geldi dersini okumaya mı değince? para tamam oldu dersini aldı. Ne verdiler efendim ders olarak? <gülüyor> 111 istihbar var yani. 111 La ilahe illallah, el melkül hakkü l-lecin, 111 Allahümme salli aleyhi ve salli aleyhi ve salli aleyhi ve salli aleyhi ve salli aleyhi Ondan sonra efendim, ayetel kürsün verdiler, elham verdiler, ayetel kürsün verdiler, elem neşrah'la keverirler, elem neşrah'la keverirler, inne atlıyna, izcacâ, Üç ihlas, felak-ı nası, sadakallahu azim, fahşah edildiler. Bunu saharla yapmayı evdettiler. Sabah namazından sonra yapacak olursa, seferde orucunu tutmayıp da sonrakı tutmanın arasında, orucu vaktinde tutmayla, onun haricinde tutmanın arasında ne kadar fazilet varsa, şafarla ders okumayla, Müneş derdikten sonra okumanın arasında bu kadar fark var. Anladınız mı? Yani ders olur, 24 saatlerden caip, yani olur. Lakin saharla, Halik'i zülceler midaf veriyor yine, yeryüzündeki insanlara. İstiğfar eden yok mu günahını affediyor mu? Rızıktan bunalan yok mu rızık veriyor arzu eren fiyuzat-ı ilahiyye isteyen yok mu gönderin diyor. hacet kapıları açık, bütün ihvan takribetine kadarsa hepsi o zamanda boyun bükmüş, beraber ders okuyorlar, sehimleri de beraber geliyor. <gülüyor> Sen yatağla göbeğine gün deyildene kadar durur, ondan sonra da ben talilattayım, ders okuyayım dersen, bu sana bir fayda temin edemez ve edemez. Üstaz birisi diyor, efendim kalbim diyor, evvel çalışırız, şimdi çalışmıyor diyor. 24 saatin 7, tövbe 12 saat gündüzün, 7 saati huzurla gider geçer de, 5 saati huzursuz geçerse o çarkı o su gönderir, defa geçmeye başlar. Yok 5 saat huzurlu geçse de, 7 saat huzursuz gelse kalbinizden zikir beklemeyin, kalp zikirden o zaman, diyor efendi. Çünkü biz ders tarif etme meşgul olduğumuz için herkesi ayrı ayrı konuşuyoruz. Ondan efendiden alıp yine efendinin sözünü sizlere bahşediyoruz. Allah kabul etsin Allah. inşallah. Evet. Şimdi dersi okudu adamın. Fatiha dedi ve Allah'ın salliyle elhamı okuyor. Hasıl olan ecir-i meslubatı evvelen pizat, eşraf-ı mahlukat, kefi-i hulusat, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhuna, aline, ashabına, Sıddı azam Azzam Efendimiz'den Hacı Sami Efendimiz'e kadar gelen Pirani İsam ahirete irtihal eden Pirani İsam Efendimiz'in ruhuna gönderdim.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 bu binalardan, bu varlıktan, bu evletten, bu servetten, bu devletten ayrılacağım ya Rabbi. Bu keder değil. Çünkü Alem-i Erbat'tan anamın farkına naklettim. Babamın sürdüğünde idim. Babamın oradan anneme naklettim. Orada alızağlarım tamam oldu. 9 ayı dokuz günü, ay, saat, yavuz yavuz yavuz yavuz yavuz yavuz yavuz yavuz yavuz yavuz yavuz saat böyle geliyor. O zaman ağız ağların tamamı oluyor çıkıyor. Ağzından eğer bir yerin noksan çıktıysa şu kulak yoksa daha bu kulağa icat etmenin ilkanı yani, yani yok. Çünkü kulaksız geldin sen kulaksızsın. Dilsiz söyleyemiyorsan ararsın. Hiçbir doktor ahlaz olan kimseyi oluşturamaz Çünkü o bakımda olacağını. <gülüyor> Bakma geriye dön hiç kimse dönmez. Yani dönemez. Daha iyi ya orada hiç emdiği bübeyin emdiği sarı suyu emdisen bir kadane işte sen istifa eder, yani istifa eder. Bir daha buraya dünyem imkan yok. Mağzarları tamam çıkacak. Ama tamam çıktıysa çıktı çıkmadıysa alzayı icabın imkanı yok. Bu dünyadan da ahirete nakledeceksin. Burada da anza olan. İmanın şartı âmet billemeleri ve imanın versûlîhi ve yümilâkî ve daha müdâri faidi ve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 ölümün kefekkürü iyi olmadığı zaman buraya rağrıta girmez, fikir girmez, feyiz girmez. Çünkü sürh çıkar el yâri dilden ta tecelli Padişah olmaz seraya hana mağmur olmadan yonis koyalan devayı yel ortaya kosivayı temiz yet evini dost gelecek kondurmaya. O dostum oraya konması için buranın Temiz, onun da tahlili bunun temizlenmesi ölümü tefekkürle olacak bir, ölümden geç öldüm, inşallah cümlemize iman nasip olacak i̇nşallah Allah imanı kamilden ayırmaya şimdi öldüğün zaman kabile gireceksin kabirin darlığı kaydı değil o da geçer, o da geçer onun zindarlığı kaydı değil, o da geçer Oranın en zor kaybısı, iki melek gelir çınarlar gibi, özleri yalpurdar şimşaklar gibi, biri sual sorar gökgürler gibi, dünya döner bir gün halen fan olur, münker netil gelir çok illa olur. Buraya şualı verebilecek miyim cevabı veremeyecek miyim? Kaygısını düşünürken, düşünürken buraya dert edeceksin, Rabia'nın dert ettiği gibi. Rabia'nın içerisinde yara olduğu gibi, devlenmeye imkan bulamadığı gibi buraya yara edeceksin, bu derdi dinleyeceksin, dünya muhabbeti kalmayacaksın. Kalırsa ne oğlum, Koptu dünya, dersi kulli hafiyyedir. Yeni günahın başı dünyaya muhabbetten boğan. Onun için dünya muhabbetini ancak bununla tahliyül edip çıkaracaksın. Daha bununla kalıyor. Yok. Kabirden kalktın şimdi kaldırıyorlar. Orada da durma. Kalkacaksın gideceksin. Yolcusun. Nereye gidiyorsun? Mahşer yerine. Kabirden kalkan 14 dört suratta kalkan eskeden camialar bile yazar. Kabirden on türlü insan kimi maymun başında el amal. Yani 10, 14, dört, on, on iki on tanesi hayvan suratında. Şiyenini hiç getiremiyorum. Din kardeşinle barışamayın. Geve suratında. Tamasını hiç doymayın. Karınca suratında. Din kardeşlerini incidiyorsun. Yılan akran suratında. Kocana çemkiliyorsun, babana çemkiliyorsun, karşı cevap veriyorsun kıtak suratında. Ne diyeyim? Her birine bir surat veriliyor. Bir surat veriyor hayvan suratından. Allah vermesin kurban olmalar. İmanlı olanların da anlıları ayın on gözü gibi parlar. Allah öyle bakanlardan etsin. Bunu da derin derin düşünürsün. Mahşer yerine, Mahşer yerine vardın mı? Defterler ne veriyor şimdi? Faydalanan defterin lakin hangi tarafından gelecek? İçinde ne yazılı? Her şey yazılı. Oh dediğinde yazılı, Kuh dediğinde yazılı, Vah dediğinde yazılır. Her şey yazılı. Her şey Niye dedim bunu, neyin için oh derin? Neyin için? Daha sonra güçlü hafim olmalı. Sırrı sakatı az Bir tek bir defa elhamdülillah dedim, bu fıkıh analizi tevil ederim diyorum. Allah kabul ederse <gülüyor> bilmem. Neyin için yani stan? Bazıda ateş... Şeytan sonunda bekliyor, bekliyor, günaha ağır geldi mi sebağından alıyor malum, şeytan kefleniyor, böyle bir kaydı, keder. Bunu da böyle dinledikten sonra perihun fildenler ve perihun filderim, insan iki fırkaya ayrılıyor, birisi cennet fırkası, amila olur Rabb'a. yalnız o da muakket bir zaman için olur. Dinleyelim, ne yapalım? Ayet-i celilleri dinleyelim. Estağfurullah bismillah. Estağfirullah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi olmadığı için bazınız 90 geliyor. Ve kunu ma'sa deyin. Yokadan yay evlerine gelir ya. Sade dinle beraber olun bu güzel harika cümlelerimiz. Ayet içeriği de yukarıdan gelir ya. Sen olduğu gibi söylüyorum. Ve tabu ile kesiyle. Ya ilk verdiğini hemen tabu var. Tabu ile vesilele. Fezakallahu hasib. Ey şerefi imanla şeref yah olan kullarım Allah'tan korkun. vesile iktihad edin. Dünyanın rızkına nasıl vesile hazırlıyorsunuz? Mahvede atıyorsunuz. Hem hatınız var, meahuriyetiniz var mühendisliğiniz var, doktorluğunuz var, kocalığınız var, lağızınız var, hürsünlüğünüz var, efendim, samadınız var, varsınız hiç biriniz rızka bir vesile yaptınız ya, Allah'ın sıyızat-ı ilahiyyeti'ne de bir vesile ittikat Bizim iyimiz de, bu vaktan şöyle on dört yaşında kadar kadar bize ders vermişti, onu mahvettim. Şimdi ameli manda oldum, yediğim yüzüm taraf huzurumuzdayım şimdi. Yani hiçbir şeyim yok elde, 14 dört yaşında hesaptan beri dinlerim, ancak dinlediğimi haber verdim. Halimi haber verirsem mest olursunuz, halim yok ki haber vereyim. Allah'ımız sizin hallerinizden bize de bahsettir inşallah, cümlemizi birbirimize, bizim sultanımıza, muhammedimize bağışlasın inşallah. Acırt efendi hocama sordu bir hoca. Acırt efendi diyor ki babama bir gün abdest aldım diyor. Aynaya baktım da gözümün şurasında azıcık bir şey var, kiriği var yani çizbiden kalmış. Orayı parmağımı sürtüp de temizlemediğim için abdestim olmadığını bildim. O sene olmuş bana namaz farzı alı ben otuz senelik namazı kaza ediyorum diyor. Bir tezik abdestte noksan gördüğü için. Böyle insanlardı onlar. Babamın dedesi baba hoca dillerdi. Bir sabah namazım uyuyarak güneşe kalmış. Abdullah demiş herkesin ismine. Kırk senedir o bir namazı kaza ediyorum. Bilmem Allah kabul etsin bilmem etmez. Yani o bir tek namazdı. Böyle bir konuyorlar. Efendim bizim gibi olmuyor hiç. Allah bizim kusurumuzu affetsin inşaAllah. Bizde de elhamdülillah onları sevmek var. <gülüyor> Yuhşerul merhum'a men ahbbe, el merhum'a men ahbbe var. Diyor ki Ali Üste Efendi'ye, diyor rabıta olmasa ben de tarigata gireceğim ya rabıta diyorlar diyor. Sen hiç ayet okumadın mı? Okumadın mı sen? Resiliye kağıtlı olun buyur Allah. Allah! Yaş üzüm ver, Allah! Yaş üzüm ver desem hiç üzüm eline geçti mi şimdi adam yoksun. Ne yapıyorsun ya? Çıbık dikiyorum, yapıyorum gıda iyi bakıyorum, üzüm istiyorum. Allah çıbığı nasıl tadıyla bana böyle böyle salkın, üzüm veriyor. Değil mi veriyor sana? Evet dedi. Allah Allah! Demek tarlayı şuyum, Fendi gübrene atıyorsun, buğday tohumunu tevekkül olup atıyorsun, çökken Allah sana buğday veriyor. Ne diyor o tarlaya varsan da Allah'ın hazinesinde yok mu? Kurban olduğum Allah, kulday ver, kurban olduğum Allah, desen neydi diyor. Verir Allah, vermeye kadir. E niye vermiyor sana da diyor tarlalarda sürüm sürüm sürünüyor. Allah işte bir sebebe bağlamış efendim diyor. Demek. Onu sebebe bağlamıştı, velakat kervan ne yeni Adam olan bu bu cihani feyza bir sebep yapmamış mı diyor yani feyzu onun kalbinden almak yani çeşmeye varıyor diyor çeşmelerde bardağın doldurmadan orusan bin yanında durursa kendi doğası değil yani orada yanında dursan diyor kendi dolar mı o çeşmenin diyor ağzına diyor. Ağzına destini vermek diyor, o çeşmeye bakıyor mu da diyor oraya da. Diyor. diyor efendim diyor, ben diyor biliyorum o su diyor Allah'ın kudretinden akıyor. Ha, hacer Muallak başının altında da daha kötü de geliyor. Allah'ın kudrettir, yakından siz Bismillahirrahmanirrahim diyor. hacer Muallak taşının altında kıranıyor, Allah yakin şu Müslüman'a bağışlasın, Allah Allah. İsrail olan kafiri Ahdi perişan ederek İblinlerin eline o kutsu şerişi Hadir Rahman'ı bahşetsin Hadir Rahman'a. Beyde-i Hadir Bülçerek hormatine, Semaray-i İman iman Hazret-i Ramazan hormatine, kuran hürmetine, vesile-i uzmamız olan Hazreti Muhammed hürmetine, kâhiller elinden Hübsi Şerif'i kurtar yarabbi. Allah. Bizleri komünist naslından kurtar yarabbi. Akhar isminle kahret yarabbi. Habibi Ekrem'in hürmetine, Leyla-i Kadir-i Kürşerar hürmetine, şu mülekkün sohbetler hürmetine, sen kurtar yarabbi. Allah. Şimdi efendim, sen diyor, o suyun diyor and I'll sort them. it's ah.